Arkadaşlar sesim geliyor mu acaba? Evet öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir iletişim kazası yaşadık. Bir bilgisayarım çok yavaş şu anda ondan girdim. Diğeri hızlı fakat onunla da bir türlü giremedim. Niye giremediğinde bilemiyorum. Ee, şu görüntüyü de açayım. Evet. Görüntü geldi mi? geçen seneler görüntüyü açtığımız zaman baya hız düşüyordu ondan dolayı hız düşerse yine kapatabilirim hepinize tekrar hayırlı akşamlar inşallah tefsir metinleri dersini bu dönem birlikte işleyeceğiz evet mouse'u kontrol ediyorum Bu akşam Mukatil bin Süleyman ile başlayacağız arkadaşlar. Derse biraz geciktik onun için tekrar özür diliyorum. İnşallah önümüzdeki hafta ve ondan sonrasında daha sağlıklı bir şekilde devam ederiz. Mukatil bin Süleyman'la başlıyoruz. Elimizdeki ilk mevcut tam tefsir Mukatil bin Süleyman'ın tefsiridir. O itibarla Mukatil'in tefsir tarihinde önemli bir yeri var. Vefatı 150 İmam-ı Azam ile aynı, aynı e, yılda vefat etmiş. Tam Abd-ı Hasan Mukatil bin Süleyman bin Beşir el-Ezdi el-Hurasani el-Belhi'dir. Horasan alimlerinden yani. E, Mukatil bin Süleyman'ın e, şahsiyeti, ilmi şahsiyeti birazcık ta tartışmalı, ihtilaflı arkadaşlar. E, o da şöyle. Bazı e, eserlerde e, özellikle hadis tenkitçilerinin mukatil hakkında olumsuz ifadeler kullandıklarını görüyoruz. Onun metrukül hadis olduğu yani hadisi alınmayacak bir insan olduğu e, şeklinde e, bir takım tenkitler var. İmam-ı Azam'ın e, İmam Ebu Yusuf'un başta olmak üzere İmam Eşari gibi zevatın hakkında hep olumsuz kanaat bildirdikleri bir şahıs. Ancak ee, mesela Ahmet bin Hanbel gibi bazı alimler de onun tefsirde önemli bir otorite olduğunu kabul etmişler. Mücessimeden ve müşebbiheden e, hatta mürci eden, zeydiyeden, şiadan olduğuna dair bir takım e, zanlar, bir takım e, tenkitler de e, hatta ithamlar diyebiliriz belki mevcut. Ee, mukatil bin Süleyman arkadaşlar tefsir tarihindeki e, günümüz açısından en önemli yeri dedik ki tam e, kamil bir tefsire sahip en eski e, dönemde yaşamış müfessir olması. Bununla birlikte dirayet tefsirini ilk yapan kişinin de yine mukatil olduğu söylenebilir. Mukatilin tefsiri rivayet ağırlıklı olmakla birlikte Kur'an'ın kuralına tefsiri Kur'an'ın Lukat ile tefsiri, nahib ile tefsiri, şiir ile tefsiri bağlamında e, bazı malzemeler bulmak mümkündür. Dolayısıyla rivayet tefsirini ilk uygulayan şahıs olarak düşünebiliriz. E, mukatilin iki tane tefsiri var. Bir tefsir-ül kebir, bizim örneklerini okuyacağımız bölümler tefsir-ül kebirden. Bir de yine ilk fıkhi tefsir olarak değerlendirilebilecek olan ve üzerinde rahmetli Mevlüt Güngör Hoca'nın çalışmaları olan Kur'an isimli eseri var. O da Kur'an-ı Kerim'den 500 ahkam ayetini tıpkı hadis kitaplarını hatırlatırcasına bab başlıklarına ayırmak suretiyle mesela namazla ilgili ayetler, zekatla ilgili ayetler, oruçla ilgili ayetler, mirasla ilgili ayetler şeklinde bab başlıklarına göre ayetleri e, tefsir ettiğini görüyoruz. Bu açıdan da belki bir nevi bir çeşit konulu tefsir örneği dahi sayılabilir. Evet, buraları isterseniz geçelim. Ha bu arada e, Türkiye'de tercüme edilmiş olduğunu tekrar buradan hatırlatmış olalım. E, 4 cilt halinde bu tercüme basılmıştır. Ee, rivayetlerle ilgili şunu söyleyebiliriz genelde e, senetleri verilmemiş ancak bazen yine göreceğiz birazdan örneklerini e, senedin e, zikredildiğini görüyoruz nadir olmakla birlikte Mahmut Şahati tarafından e, bu eser beş yıl halinde tab tahkikli bir şekilde <gülüyor> ekranı biraz büyütelim Bu da fazla büyük oldu galiba. Ekran şu anda nasıl arkadaşlar? Biraz büyüttüm. Tamam. Arkadaşlar tanıştığımız e, arkadaşlarımız var mı acaba bilemiyoruz. Siz bizi görüyorsunuz biz sizi göremiyoruz ama e, bazen tanıştığımız arkadaşların bizden ders aldıklarını duyuyoruz. Tanıştığımız arkadaşlar var mı? Daha önceden görüştüğümüz... Afyon'dan katılan var mı? Hemşerim var mı içinizde? Afyon Karahisarlı. Afyon Karahisarlı var mı? Eh komşu sayıdır evet. Bir arkadaş büyütelim demiş. Büyüttüğümüz zaman da birazcık kayıyor gibi sağa sola şimdi yüzde yirmi beş yaptım böyle nasıl acaba böyle daha mı iyi? Ha, evet Sibel hanım Mahmut bahsetmişti dün Mahmut Ay Yıldız Bülent Hoca'ya siz de selam söyleyin. Arkadaşlar nasıl? Böyle iyi mi Metin? Evet, başlayalım o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kale حدثنا عبيد الله قال وحدثني أبي عن الحزيل عن سفيان an Sufyane için gayrimu sarf çünkü ee, an Mansurin an Mujahid'in أنه قال Abdullah ibn Abbas'ın talebelerinden Tabiun devrinin büyük alimlerinden Mujahid bin Cebrin rivayeti kale kale Fatihatul Kitab medeniyyetun eee Fatiha-tül Kitap diye bilinen bu Fatiha suresi medenidir. Mücahid'in görüşüne göre tabi ama bu kabul gören bir görüş değil. Ekseriyet e, Mekki olduğu kararatindeki muhtevası itibariyle de e, bu, bu görüş daha makul ve mantıklı görünüyor. Kale haddesene ubeydullahi kale ve haddeseni ebi anil Huzeyl, an mukatilin anil zahaki an ibni Abbas". An Nebi'ye sallallahu aleyhi ve sellem kâle Yine e, bu sefer İbn Abbas'dan Fatiha suresinin medeni olduğuna dair bir rivayet. Arkadaşlar rivayet tefsiri literatürüne baktığımız zaman yaklaşık 54 bin rivayet vardır Kur'an tefsiri ile alakalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabe-i kiramdan, tabiundan e, bu 54 bin rivayet içerisinde ki rivayetlerin yüzde yetmiş beşi yaklaşık tabiun rivayetleridir. Yüzde yirmisine yakını sahabe rivayetidir, tefsiridir yani. Yüzde dördü ancak, yüzde dört ve beşi ise Peygamberimiz Aleyhisselama dayanan rivayetlerdir, tefsirlerdir. Dolayısıyla rivayet tefsiri deyince yüzde yetmiş beş yani dörtte üç oranında tabiun tefsirini e, kastetmiş oluyoruz. Sahabe tefsirine baktığımız zaman da sahabeden bize ulaşan nakillerin rivayet tefsirlerinin belki de yüzde sekseninin bir sahabeye ait olduğunu görüyoruz. Yani sahabe tefsiri dediğimiz zaman o sahabinin aklı evvel emirde e, ismi evvel emirde aklımıza gelmeli. Kimdir o sahabi? Tercümanul Kur'an ve Habrul Ümmet diye de anılan evet Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh fakat burada yani bunu şundan dolayı söyledim bakın Abdullah İbni Abbas'tan bir rivayet geldi o rivayete göre Fatiha suresi medenidir deniliyor Abdullah İbni Abbas'a nispet edilen rivayetlerin e, çok önemli bir kısmı zayıftır ve ihtiyat da karşılanması gerekir. Ee, ve öyle anlaşılıyor ki bunların bir kısmı da Abdullah ibn Abbas adına vaz edilmiş, uydurulmuş rivayetlerdir. Çünkü aynı konuda Abdullah ibn Abbas'tan birden fazla hatta ikiden fazla bazen üç farklı rivayet, üç farklı tefsir görüyoruz. Yani bir ayeti birbiriyle bağdaşmayacak şekilde üç farklı şekilde tefsir ettiğini düşünmek çok makul değil ve bazı e, rivayetler de hakikaten özellikle Bakara suresinde o iblis ile ilgili anlatılan rivayetler e, bir sahabi tarafından e, anlatılması e, pek makul görünmeyen rivayetler dolayısıyla öyle anlaşılıyor ki Allahu alem Abdullah ibn Abbas adına onun tefsirdeki otoritesini kullanarak onun ardına sığınarak e, Abdullah İbni Abbas etiketli patentli e, bazı e, tefsir rivayetleri uydurulmuş gibi görünüyor. E, yani allah Alem bu da onlardan birisi olabilir. Medeni olduğuna dair görüş Fatiha suresinin Pek makul değildir. Fatiha suresi Mekke'de tam olarak nazil olan ilk suredir biliyorsunuz. Hatta bizim rahmetli Mevlüt Güngör Hoca Fatiha suresinin e, İkra suresinden Alak suresinden daha önce indiğini Kur'an'dan ilk inen ayetlerin e, sadece sure olarak tam sure olarak değil aynı zamanda ilk inen ayetlerin de Fatiha suresinin ayetleri olduğuna inanıyordu. Belki o biraz aşırı bir e, iddia olabilir. Fakat muhteva itibariyle Fatiha suresinin e, Mekki olduğu anlaşılıyor. E, Mekke'de Müslümanlar namaz kılıyorlardı. Fatiha'sız namaz olmaz şeklinde. La salatel menlem yakra bi fatihatel kitab e, hadisini hatırlayalım. Dolayısıyla e, Mekke'de de Müslümanlar e, namaz kılarken bu Fatiha suresini okuyor olmalılar. Sûratu Fatihatil Kitabi 7 ayet kûfiye veyhi medeniyet ve yuqalu mekkiyet 7 ayettir ama bunun medenidir mekki olduğu da söylenir diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah yani şükürullah Rabbil âlemin. Elhamdülillah ne demektir? Hamd açıklıyor. Eşşükrülillah. Hamd ile şükür yakın anlamlı kelimeler ancak tefsir kitaplarına baktığımız zaman şükür daha çok bir iyilik karşılığında yapılır. Birisi iyilik yapar ona karşı teşekkür edilir ama hamd iyilik olsun ya da olmasın yani karşılıksız da yapılır. Dolayısıyla şükürden daha umumi bir manayı haizdir. Hamd kelimesi. Bir de medih var. Mesela bu Elhamdülillah'ın tefsiri yapılırken dirayet tefsirlerinde neden Kur'an'da e değil, el değil. De elhamdülillah ifadesi kullanılmış. Bunun üzerinde durulur. Mesela El-Mallahum Efendi'nin başında bunu görürsünüz. E, hamd şükürden daha umumi Bir de medih var yakın manada ama medih hak etmeyen bir insanı övme şeklinde de olabilir. Mesela eski şairlerin özellikle padişahları övmek amacıyla pek çok şiir yazdığını biliyoruz. Metiyeler düzdüklerini biliyoruz. E, fakat o insanlar o medihleri, övgüleri hak etmiyor olabilirler o varlıklar. Dolayısıyla e, yani el-medhulillah desek e, hak edilmemiş bir takım övgüler de e, buna dahil olabilir o medih kelimesinde. Ama el-hamd e, dediğimizde bunların hepsinin olumlu manalarını ihtiva edecek şekilde yani karşılıksız ama bu övgüyü tam olarak hak edecek şekilde Hamd Allah'a aittir e, anlamına gelir. Bir de e, acizane benim hoşuma giden sufilerin verdiği bir mana vardır. O da şudur elhamdülillah yani ben Allah'a hamd ederim anlamında değil de hamd Allah'a mahsustur. Yani Allah'ı ancak yine Allah hamd edebilir, övebilir. Niçin? Çünkü e, Allah'ı bizim layıkı ve hamd etmemiz mümkün değil. Neden? Çünkü onun bütün vasıflarını hele de zatını biliyor, tanıyor değiliz. Öyle olunca e, onu tam olarak kavrayamadığımız için onun ne şekilde hamde layık olduğunu da idrak etmemiz mümkün olmadığından dolayı e, insanların Allah'ı layık hamd etmeleri mümkün değildir. Allah'ı yine ancak kendisi layık ve hamd eder, över manasında Elhamdülillah yani Allah övmek de yine Allah'a aittir. İfade e, şeklinde manalandırırlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi de bir duası Ya Rabbi seni tenzih ederim. Seni e, övmek, seni hamd etmek benim haddime değil. Onu yapmam mümkün değil. Sen kendini ne şekilde övmüşsen öylesin. E, ifadesinden de e, bu manayı belki anlayabiliriz. Şimdi Rabbil Alemin dedi ya neymiş Rabbil Alemin? Yani el cinne vel inse. Cinner ve insanlar. Mislu kavlihi şu sözünde olduğu gibi Allah Teala لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نِذ۪يرًا alemlere uyarıcı olsun diye Dolayısıyla burada aleminden maksat insanlar ve cinlerdir diyor. Yani bütün varlıklar değil. Yani Rabbil alemin derken el cin vel ins ile kayıtlamış oluyor burada Mukatil bin Süleyman. Ona dikkatinizi çekerim. Yani kainatta gördüğümüz her şey değil diyor. El alemin cin ve ins, insanlar ve cinler demektir. Yani akıl sahibi varlıklar demektir diyor. Er-Rahman Er-Rahim. İsmani raqiqani. İki ince isimdir. Ehaduhuma araqqu min el-ahari ki bunlardan birisi diğerinden daha ince, daha latif bir manaya sahiptir. Er-Rahmani yani el-muterahhime. Rahman El-muterahhim çok merhametli demek. Er-rahimu yani al-mutaatifu bir rahmeti. Yine rahmet ile mütaatif demek bugünkü Arapçada mesela el-aatif ya da duygusal demek. Atifiye duygusallık demek. El-mutaatifu yani el-mutaatife bir yani rahmeti ya rahmeti ile e, hareket eden diyelim yani mutaattif duygu demek bir rahmeti hani duyguları rahmet yüklü rahmetiyle e, duyguları şekillenmiş manasında Allah'ın duyguları olmaz tabi ama anlayabileceğimiz manada bu şekilde ifade edilmiş maliki yevmi din din gününün sahibidir yani yevmel hesabi hesap günü ki kavlihi subhanahu inna le medinun yani biz muhakkak hesaba çekileceğiz yani le muhasabun biz muhakkak hesaba çekileceğiz bu inna le medinun ifadesindeki lam ne lamıdır arkadaşlar? Buna ne lamı denir? İnna le medinun Güzel. Tehkit, bunun bir başka adı daha vardır. O da nedir? Tehkit ifade eder. Lamı tehkit de denir ama bunun özel bir adı daha var. İnnenin haberinin başında geldiği zaman buna lamul iptida denir. Lamul iptida İnna la madiun. İnna Zeydan la kريم. Gibi. Ve zâlîke, anne müluk ed dünya. Bunun açıklaması şöyledir. Ve zâlîke, yani bu bu mana nasıl e, açıklayacağız? Bu durum şöyledir yani. Ve zâlîke, anne müluk ed dünya yemliku na dünya. ''Dünyanın kralları sadece dünyada kraldırlar. Dünyada sahip olurlar ee, bir takım e, mala, mülke, devlete.'' ''Fa akbara Subhanahu, Allah Teala haber verdi ki ''Ennehu la yemlikul yevmel kıyameti ahadun gayruhu.'' ''Kıyamet gününde ondan gayrısı hiçbir şeye sahip olamayacak.'' onu haber verdi. El mülkü yevme iznil hakkü Rahman. O gün gerçek olan mülk, hakiki mülk yalnızca Allah'ındır. Limenil mülkü el yevm lillahi'l vahidil kahhar. Başka ayetlerde ifade buyurulduğu üzere. Kavluhu teala vel emru yevme izin lillah. Bir başka ayet-i de böyle buyuruyor. O gün hüküm, emir yetkisi sadece Allah'a aittir. İyâkena <gülüyor> abudû. Yalnızca sana kulluk ederiz. Yani nuvahidu. Nabudu demek tevhid ederiz demektir diyor. Ee, bakın bu da mukatilin verdiği e, orijinal manalardan birisidir. Öncelikle şunu söyleyelim. İyâken abuduyu Türkçe'ye çevirirken lütfen... Yalnızca senin için ibadet ederiz. Yalnızca sana ibadet ederiz diye çevirmeyelim. Bu çok doğru bir mana değil. Yani yanlış değil ama e, eksik kalıyor. Tam ihat edemiyor. Hatta bazen yanlış yönlendirebiliyor. İyâke ne'budu. E, Arapçada ibadet, ubudiyet, ubudet, kulluk etmek. İyâke abudu, Yalnızca sana kulluk ederiz. Bu şekilde çevirirsek Türkçe'ye daha doğru olmuş olur. Çünkü ibadet dediğimizde Türkçe'de akla gelen sadece namaz, niyaz, oruç gibi bir takım dini ritüeller, uygulamalar e, akla geliyor. Ama kulluk dediğimiz zaman e, imanı da kapsayacak şekilde, büyük, bütün bir hayat tarzını kapsayacak şekilde bir ifade kullanmış oluyoruz. Onun için ''İyyâkena'budu'' ''Yalnızca sana kulluk ederiz'' diye çevirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Mukatile göre ise bu yâke na'budu demek yalnızca seni tevhid ederiz. Yani Kur'an'ın e, asıl derdi nedir Kur'an'a baktığımızda? Şirkin yerine tevhid anlayışını ikam edebilmek. Onun için diyor mukatil burada na'budu demek ibadetten maksat tevhiddir. Nuvahhidu tevhid ederiz. Kehavli subhanahu fil mufassali. Mufassal surelerde, uzun surelerde Cenab-ı şöyle buyurduğu gibi abidatin abidatin ibadet eden kadınlar. Ne demektir budur? Yani muvahhidatin, tevhid üzere ibadet eden, muvahid kadınlar demektir diyor. Dolayısıyla buradaki ibadet, tevhid anlamındadır diyor mukatil. katil. Ve iyyâke nesta'in, yalnızca senden e, yardım dileriz, yalnızca senden medet umarız. Onun için bir dara bir sıkıntıya düştüğümüzde e, medet ya Gauss, medet ya pir, Hazreti pir medet ya geylani e, ifadelerini e, çok ihtiyatlı bir şekilde kullanmak lazım e, yani hatta o tür ifadelerden mümkün mertebe sakınmak lazım medet ya Allah demek varken e, medet ya pir demeye gerek yok yalnızca senden isteriz dolayısıyla buyuruyor peygamberimiz Abdullah ibn Abbas'a eğer bir şey isteyecek olursan önemli bir şey e, yalnızca Allah'tan iste bazı sahabiler diyorlar ki e, yani bazı sahabiler bu, bu hadisi e, anlamada o hayata geçirmede o kadar hassastılar ki Basının e, kırbacı atından düşerdi de e, yerde olana ya şu kırbacımı verirsin demezdi Allah'tan başkasından bir şey istememe konusunda hassas davranmak için e, kendisi gider alırdı insanlardan bir şey istememeye gayret ederdi e, ya yani ben tasavufa karşı değilim tasavvufu seviyorum Tasavvufi düşünceyi de seviyorum ama e, tasavufu da kesinlikle e, bidatlerden, bir takım batıl inançlardan, aşırı inançlardan ve tevhide halel getirecek inançlardan, uygulamalardan e, evvel emirde bizim e, tecrit etmemiz lazım. Ayıklamamız lazım, temi temizlememiz lazım. Hele hele inançla ilgili konularda son derece hassas olmaya gayret etmek lazım diye düşünüyorum. ''Ala <gülüyor> ibadetike'' Yani sana ibadet konusunda senden yardım dileriz. Nesteğinu ala ibadeti ke. müstakim. Dolayısıyla bizi dost doğru yola ilet. Biz senin rububiyetini kabul ediyoruz. Dünyada ve ahirette Malik olduğunu kabul ediyoruz yalnızca sana kulluk ediyor ve yalnızca senden e, istimdad ediyoruz öyleyse senden ya Rabbi bir talebimiz var hani şu imanımız hürmetine e, şu tanıklığımız hürmetine senden bir duamız var demiş oluyoruz sanki o da nedir İhtinas sıra atarmış almışsakim bizi dost doğru yola ilet e bu e, ifadeleri kullanan elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim maliki ve middini yâkena abdu ve yâkena iste'in diyen insan sırat-ı müstakim üzere değil midir? Neden bunu söylemiş oluyoruz? Hadi soralım size uyuyanların uykusu kaçsın. İhtina sıraat al müstakim biz Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanurrahim Maliki Yemiddin İyyâken A'budu ve İyyâken Esta'in dediğimizde Zaten sıratı müstakim üzere değil miyiz? Neden ya Rabbi bize sıratı müstakim Eyle diyoruz? O sözleri söylememiz bizim Zaten sıratı müstakimde olduğumuzu göstermez mi? Güzel yani sırat-ı müstakimdeyiz ama bu sırat-ı müstakimde olmaya devam etmeyi istiyoruz. Bir, bir de sırat-ı müstakimin elbette ki dereceleri, aşamaları vardır. Ee, bizi o sırat-ı müstakimin yani İslam'ın en üst mertebesi, imanın en üst mertebesi neyse, ihsanın en üst mertebesi neyse bizi ona ulaştır. Ee, dinin de mutlaka bir takım mertebeleri var. Nasıl Öğrenciler mertebe mertebe kimisi 100 alıyor, kimisi 80, kimisi 60, kimisi 70. E, dindarlık da öyle. E, Kur'an-ı Kerim'de de buna işaret eden e, pek çok ayeti kerime var. Dolayısıyla e, burada ihtinasraat-ı müstakim diye dua etmemiz bir. Evet imanım var ama bu imanda sebat istiyorum Ya Rabbi. Ana Allahumme ya kulub kalbi buyuruyor ya peygamberimiz Hazreti Muhammed ve O bile dinin üzere beni sabit kıl e, du şeklinde dua ettiğine göre e, her müminin buna ihtiyacı var. E, yani son nefesime kadar bu sırat-ı müstakim üzere olmaya devam etmek istiyorum. bir ikincisi bu sırat-ı müstakimin de İslam'ın da merhaleleri, mertebeleri, aşamaları, kademeleri var. Beni bunlar içerisinde e, en yükseğine, en yüce mertebesine ise ona ulaştır şeklinde de anlayabiliriz. Bir şey daha söyleyeyim. Bu sırat alakalı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mecaz var mıdır, yok mudur? Böyle bir tartışma vardır tefsirde. Hiç muttali olduğunuzu bilmiyorum. Yani Kur'an'da mecaz var mı, yok mu? Böyle bir tartışma bile var. Mesela Kur'an'da mecaz yoktur diyen özellikle bunu dile getiren birkaç alimimiz var. Kimdir bunlar? Zahiriler. Evet. İbni Hazm diyebiliriz mesela. Başka? Kur'an'da mecaz yoktur. Kim diyor? İbni Teymiye. Mesela bunu güçlü bir şekilde dile getiren alimlerden birisi. Kur'an'da mecaz yoktur diyor. Neden? İki şeyden dolayı diyor. Mecaz bir süsleme sanatıdır edebiyatta. Bir şey daha böyle tumturaklı daha cafcaflı daha süsü göstermek için kullanılır. Allah'ın sözünü süsleme ihtiyacı yok. İkincisi diyor mecaz bazen bir bir şeyi bir manayı e, hakiki olarak ifade etmek e, hakiki manayla ifade etmekten aciz kalındığında mecaza başvurulur diyor bir aciziyetin ifadesidir diyor ondan dolayı Allah'a da aciziyet isnat edilemeyeceğine göre Kur'an'da mecaz yoktur diyor ancak kendisi bile bu ihtinas sırata müstakimde sıratı müstakime İslam demiştir e bu da mecazın olduğunu kendisinin bile yorumlarında kabul etmek zorunda kaldığını gösterir. Şimdi bizi dost doğru yola ilet diyoruz. Nedir bu dost doğru yolu yani? Paşa Caddesi mi? Vatan Caddesi mi? Bağdat Caddesi mi? İngiliz asfaltı mı? Nedir? Londra asfaltı mı? Nedir yani? Hangisi? İhtiras sıra atarmışsak Dost doğru yolu yani İslam. Allah Teala burada bize bakın aynı zamanda bir doğruluk terkini var. Dost doğru yolu yani benim dinimin mecazi karşılığı doğruluk, dost doğru olmak. Eğri büğrülük yok benim dinimde. Dinen kıyemen, Yani dost doğru. Hiçbir eğriliğin, büğrülüğün olmadığı ve o dine tabi olan, uyan layık evcili onun ilkelerin, emirlerini yerine getiren insanların ahlakında da hiç eğriliğin, büğrülüğün, yamukluğun, savrulmanın olmadığı bir din demektir. Yani din elissa bakınız Mukatil de dini İslam'dır bu diyor. İçin leenne gayre İslam islami ise bi mustakimin. Çünkü İslam dışındaki dinler doğru değildir, dost doğru değildir yani. Ve fi kıraati İbn Mesud'in arşidna İbn Mesud'un kıraatinde böyledir. Sıratellezine en amte aleyhim. Yani düllene ala tarikellezine amte aleyhim. Burada sanki mahsuf bir düllene var gibi. Nimet verdiklerinin yoluna ilet. Yani ennebiyyinellezine naamallahu aleyhim bin nübüvveti. Allah'ın kendilerini nübüvvetle taltif ettiği, nimetlendirdiği peygamberlerin yoluna. Ke kavliyü Bir başka ayet-i kerimede şöyle buyurulduğu gibi. Ulaikellezine naamallahu aleyhimine nebiyyine. Ves-sıddıkine O şu edai ve salihin diye devam ediyor. İşte... Allah'ın nimet verdiği o peygamberler, sıddikler, şehitler diye ayet devam ediyor gayr-i be aleyhim yani düllene ala dini gayri el-yahudi ellezine aleyhim yani bizi o Yahudilerin yoluna iletmek ki Allah Yahudilere gazap etmiştir fe ceale minhum el-kiradete vel ve onlardan bazılarını maymun ve hınzır suretine çevirmiştir bazı ayet-i kerimelerde e, bu ifade geçiyor ancak Mücahit bin Cebir az önce adı geçen Mücahide göre e, buradaki maymun ve hınzıra çevirme meselesi fiziki bir çevirme değil e, manevi bir çevirme ahlaken yani maymun, e, maymun ahlaklı e, afedersiniz domuz ahlaklı yaptık. E, mesela maymunda ne vardır taklitçilik vardır. Sizler de İsrailoğulları ile ilgili bu ayet, o cumartesi yasağını uygulamayanlarla ilgili e, taklitçiliği sizin ruhunuza koyduk artık. Bundan sonra onurunuzla, şerefinizle, haysiyetinizle e, yaşayamayacaksınız manasında. E, mesela işte domuz neye işaret ediyor, ediyor olabilir? E, bildiğiniz gibi domuz her şeyi yiyor, affedersin kendi pisliğini dahi yiyormuş dolayısıyla bulduğu her türlü pisliği alan e, olayların, hadiselerin, düşüncelerinin temizini pisinden ayıramayan e, insanlara işaret ediyor olabilir. gözlülük, evet. E, mücahid'in görüşüdür bu arkadaşlar. Ve bu görüşüyle Mücahid e, tabiun nesli arasında dirayet tefsirini akli tefsiri ilk uygulayan e, kişi olarak bilinir. Hatta bu görüşünden dolayı bazıları mücahidi, mutezilenin fikir babası, kurucusu gibi falan da, kurucusu demeyelim de yani mutezili fikirlere öncülük eden kişi olarak da değerlendirirler. <وَلَضَّالِّين> وَلَا الدَّال۪ينَ يَقُولُ وَلَا د۪ينَ yani يَعْنِي النَّصَارَةِ diyor ki müşriklerin dinine de değil ha buradaki müşrikler kim yani ennasara diyor hristiyanlar hristiyanları da müşrik olarak ifade ediyor bu da enteresan yani normalde müşriklik şirk ayrı bir şey hristiyanlık ve yahudilikte ehli Kitap olarak ayrı bir kategoride değerlendirilir burada bu katil e, hristiyanları bizzat e, müşrikler olarak değerlendirmiş oluyor bu da bana şunu hatırlattı. Maide suresinde e, ehli kitap kadınların vel sana nelledin ve utir kitabı min kablikum ayeti kerimesinde ifade edildiği üzere ehli kitaptan olan kadınlarla evlenmek caizdir erkekler için. Aksi caiz değildir. Yani mümin bir kadın ehli kitaptan olan bir erkekle evlenmez ama ehli kitaptan olan bir kadınla ee, evlenebilir. Şimdi onu söyleyeceğim Sibel Hanım. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh yanılmıyorsam olması lazım. Maide suresine o ayetin tefsirinde diyor ki e, Hristiyanların kadınlarıyla da evlenilmez. Neden? Neden? Çünkü ben diyor, Allah üçtür, e, Allah İsa'dır diyenden daha büyük bir müşrik bilmiyorum. Dolayısıyla bu inanç da şirktir, e, Hristiyanlar da müşriktir diyor. E, tabii elbette ki yani tesis inancından dolayı bunu söylemiş ama yine de mesela bu çok aşina olduğumuz bir ifade değil yani müşrik den, yani velâ dinel müşrikin yani nasara demiş ee, yani müşrikler ayrı bir kategoride genelde değerlendirilir ehli kitap ayrı bir kategoride ee, ben kendi kanaatim olarak söyleyeyim Kur'an-ı Kerim'de e, ehli kitap tanımlamasının e, itikadi bir tanımlama değil sosyolojik bir tanımlama olduğunu düşünüyorum yani onların itikadının müşriklerin itikadından daha saf bize daha yakın olduğunu ifade eden bir sıfat olmaktan öte hani Yahudiler diye bir topluluk var Hristiyanlar diye bir topluluk var yani bir sosyolojik bir grup bu sosyal bir grup o sosyal grubu ifade etmek üzere Kur'an'ın kullandığı bir ifade olarak düşünüyorum. Kale haddesene ubeydullahi kale haddeseni anil huzayli, an anil huzeyl an mukatilin an mersedin an ebi hurayra enne rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem an ebi hurayra yine Yuvarlak te ile biten bütün e, özel isimler ister müennes ister müzekir olsun, hiç önemli değil. Hamze gibi Fatıma gibi müneelles olur Hamza gibi müzekker olur yine de gayr musalliftir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle ya Qur'ullah azza wa jalla. Cenabak şöyle buyurur. Qassem tu hadi suurete bini ve bine abdi nisfeini. Bu sureyi kulumla ramda iki ayırdım. fe kâle al-Abdu al-Hamdu Lillâh Rabbil Aalameen. Kula al-Hamdu Lillâh Rabbil Aalameen. Ders ya Qur'ullah azza wa jalla. Şekrani abdi. buyurur ki kulum bana şükretti. Faezda kâle al-Rahman al Kul böyle derse ya kulullahu abdi kulum beni met etti övdü der. Feza kale maliki yevmiddin böyle derse ya kulullahu asna abdi kulum bana sena etti der. Ve li abdi baqiyetu's sureti. Surenin devamı hani ettinasratal mustakim diye dua geliyor ya o dua istediği duada kulumundur. Ve iza kale ve yeknestain yekulullah fehazi liabdi bu e, kulum içindir derim ve iza karra suratellezene en'amte aleyhi yekulullah fehazi liabdi bu bu ifadeyi kullanacak kulum Allah Teala der ki bu kulum içindir yani onun istediği kendisine verilmiştir vel dalin fehazi liabdi bu da kulum içindir kale Haddesene ubeydullahi kare haddesene ebi kare haddesene al huzeylu an mukatilin Kare idha kara ahadukub hadis surata fe belegha Sizden herhangi biriniz bu sureyi okur ve sonuna gelirse Fekale velad dallin amin sonunda derse amin desin Niçin fe innel melâikete çünkü melekler amin der ve el-maudu amin der. Fe in vafaqa ami'n-nasu u'fira Eğer bu meleklerin amin demeleri o müminlerin de amin demelerine tevafuk eder, denk gelirse, örtüşürse o esnada o müminlerin amin diyen ve aminleri meleklerin aminlerine karışan o müminlerin geçmiş günahları bağışlanır. قال حدثنا عبيد الله قال حدثني ابي قال حدثني حزيل عن وكيع عن منصور عن مجاهد انه قال لما نزلت فاتحه الكتاب رن ابلس بول فاتحه سوره nazil olunca iblis feryadufi figan etmeye başladı diyor قال حدثنا عبيد الله قال حدثني أبي عن sufyâne gayrimusalif elif ve nunla biten özel isim olduğu için an-ı an-abdin hayrin an-abdi hayrin an Aliye radıyallahu anhu fi kavliya azze ve celle seb'an minel mesâni qâle hiye Fatihatul Kitab". ve lakad yeteynâke seb'an minel mesâni vel kur'an el-azîm ayeti kerimesinin ile alakalı Hazret Ali demiş ki oradaki seb'ül mesâni nedir? Fatiha suresidir. Çok tekrarlanan 7 ayet olduğu için. Fatiha suresinin tefsirini böylece görmüş olduk. Şimdi Bakara suresine geçeceğiz. Seyidübillah <Sessizlik> İnner lezine keforu sevavuna aleyhime enzartuhum emnem tunzirhum la İnkar etmekle ısrar edenler re gelince onları uyarsan da, uyarmasan da aynıdır. Onlar imana gelmezler. Yani la yusaddikun Tasdik etmezler. Yani imanın tasdikten ibaret görüyor e, pek çok yerde zaten bu katil e, dolayısıyla tasdikten ibaret olunca amel imanın bir cüzü olmamış oluyor خَتَبَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ <gülüyor> Allah'ın onların kalplerini mühürlemiştir yani Allah'u ala kulubihim kalplerine mühür vurmuştur فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الْهُدَىٰ artık e, hidayetin nerede olduğunu bilemezler akledemezler ve ala yani azanihim kulaklarında vardır. Yine mühür. fela yesm'un al huda hidayeti duyamazlar. Ve ala absari Gözlerinde perde vardır yani ve taun fela al huda göremezler hidayeti ve lehum azabun Büyük bir azap vardır. Yani vafirun. <gülüyor> yani büyük bir azap ne demek? Ee, bol, vafir, bol. La inkıta'a lehu. Oradaki hemze hemzeyi basılıdır. Len diye okumak gerekir. Len kıta'a lehu. İnkıtasız, kesintisiz ee, bir azap. Nezelet hatani la yetane fi müşriki el-arabi. Bu iki ayet Arap müşrikler hakkında inmiştir. bu müşriki kelimesinin e, tahllini irabına kim yapar arkadaşlar? İlk ayetleri için atladık hocam diye sormuş Kübra Hanım. E, bu metni ben hazırlamadım. Metin bu şekilde hazırlanmış. Hidayet hocamız hazırladı metinleri. Demek ki yani seçkiler yaptı yani derlemeler yaptı. Bu ayetlerin tefsirinin bu derste işlemeye daha uygun olduğunu düşündü herhalde. Evet. Güzel. Özellikle oradaki nunun neden düştüğünü sormak istiyordum. Aslında fi nedir? Cemime müzekker olduğu için mecrur hali ya ve nunnadır. Ama izafet halinde Cemi müzekkerlerin ve tesniyenin nunları ne yapar? Muzaaf oldukları zaman düşer. Fi müşrikinel Arap'tır aslında ama muzaf olduğu için müşrikinenin nunu düşmüştür. Güzel. Minhum şeybetu <gülüyor> ve utbetu ibna rabi'ate Rabia'nın çocukları şeybe ve utbe de bunlar arasında. Velvelidü ibn-i muhirati ve Ebu Cehlin ve Ebu, Ebu Cehil ibn Hişam'ın Ebu Cehil ibn Hişam ismi Amr'un, aslı Amr'dır. Ebu Cehil'ine de Amr ibn Hişam'dır. Ve Abdullah ibn Ebi Umeyye ve Umeyye ibn Halef'in ve Amr ibn Wahb'ın ve Ali ibn Walid'in ve Haris ibn Amr'ın. Arkadaşlar bu ibn kelimesi var ya her zaman kendinden önceki kelimenin sıfatıdır, kendinden sonraki kelimenin de muzafıdır. Unutmayalım. وَنَضْرُ بْنُ حَارِثِ وَعَدِيُّ بْنُمْ مُطْعِمٍ مُطْعِمِ بْنِ عَدِيِّينَ وَعَامِرُ بْنُ خَالِدٍ اَبُ الْبُخْتُرِيِّ اِبْنُ هِشَامٍ Bazı müşriklerin isimlerini saymış. Önda gelen müşriklerin. ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ Bir yere atladık mı? Süm meraca ile münafıkîne. Sonra Allah Teala münafıklara dönüp dedi ki yani münafıklarla alakalı. Ve minennâs men yekûle âmennâ billâhi ve bil İnsanlardan bazıları vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Yani saddaknâ billâhi Allah'ı tasdik ettik. Ne konuda? Bi ennehu vâhidun. Onun tek olduğu noktasında tasdik ettik derler. La şerike lehu ve saddakna bilba'ti lezi fihi amali Amellerin karşılığı olan bazı gününe de iman ettik tasdik ettik derler. Bi ennehu kainun ki bu meydana gelecektir bu ceza günü. Fekedzebehumullah Allah onları tekzip etti yalanladı burada yalan söylediklerini ifade etti Azze ve Celle. Fakale. dedi ki hayır ve mahum bi muminin iman ettik diyorlar ama onlar gönülden iman etmiyorlar. Yani, bir musaddiqin. Hakikatte onlar tasdik etmiyorlar. Neyi? Bit-tevhidi. Vela bil Ne tevhidi ne de yeniden dirilmeyi. Ellezi fihi ceza-ül-a'mali. Ki o diriltilmede ne var? Amellerin karşılığını görme var. Yukâdiûn Allah'a. Allah'ı aldatıyorlar. Güya. Güya. Allah'ı aldatıklarını zannediyorlar. Hine azharul iman bi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a iman ettiklerini izhar ederek, söyleyerek diliyle ve eserru et tekzibe ama o tekziplerini, gönüllerinde yatan o yalanlama, inkar duygusunu gizliyorlar. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا illa اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Yuğadıg'on Allah'a ve 'lladīna a'manu. O 'lladīna a'manu, ayetin bir parçası. Keşke parantez içinde, çiçekli parantez içinde falan yazılsaydı daha iyi olurdu. 'lladīna a'manu, Yuğadıg'on Allah'a. Allah'ı güya aldatıyorlar. Başka 'lladīna a'manu. Bir de iman edenleri aldatıyorlar. Vamayakta ona illa infusamın memayi şurun. Halbuki hakikatte sadece kendilerini aldatıyorlar. Fakat bunun bilincinde değiller. Nezlet fi münafiki ehlil kitabı Bakın burada da yine münafiki nedir? Düşmüştür izafetten dolayı. El kitabın münafıkları hakkında indi. El-Yahudi Yahudiler hakkında. El-Yahudi Bedel olacak. Minhum Abdullah ibn-i Ubey ibn Selul Abdullah ibn Ubey ibn Selul de bunlar arasındadır. Ve Ceddu ibn-i Ve Harith ibn-i Ve Mughith ibn bu ya da kaşirin ve Amr ibn Zeyd'in bunlar o gruptandır. Fehadahumullahu fil ahireti. Asıl Allah onları ahirette aldatacak. Yani Allah Teala için bu aldatma ifadesini kullanmak hoş değil ama ayette yukaride o olan ve ledenemun ve ve meşhur. <gülüyor> Mesela istihza kelimesi geçiyor ya. onlar Allah ile alay ediyorlar ama aslında Allah onlarla alay ediyor gibi oradaki mesela ve mekeru ve mekerullah onlar hile yapıyorlar ama aslında hile yapan Allah'tır bu ayetlerde ilk bakışta Allah'a yakışmayacak o ifadelerin kullanılmasına belavatta bir sanat diyoruz yani daha önceden o ifade kullanıldığı için onun karşılığında ve mekeru ifadesi kullanıldığı için Allah içinde meker kullanıyor. Buna ne diyoruz? Tabi elbette ki yani beklemedikleri azap. Yani asıl kendilerini aldatmış olacaklar. Ahirette görecekler o aldanmışlıklarını da Mesela Allahu estehzi bihim diye geçiyor yine aynı sayfanın devamında Bakara suresinde Allah onları alday eder. Buna belagatta bir şey deniliyor arkadaşlar. Bir ifadesi var bunun. Yazan arkadaş çıkmadı söylüyorum o zaman müşakele sanatı denir buna müşakele yani daha önceden bir kelime geçiyor mesela istiza asıl istiza eden Allah'tır asıl mekreden Allah'tır derken daha önceden kullanılan kelimenin aynısını Allah içinde kullanıyor buna e, müşakele sanatı denir yani aynı kelimeyi kullanma sanatı nezaret fi münafiki ehlil kitab el yahud evet oraları okuduk hine yekul fi suratil hadid suretül haditte deniliyor irci'u vera'kum faltemisu nura arkanıza dönün ışığı orada arayın fazlafa kale lehum istihzaen bihim kema istehza'u fid Müminine. bilmu'minîn hîn onlar şöyle dediklerinde Müslümanlar Allah'a alay ettikleri gibi Allah da onlara orada böyle diyecek qâlû dediler ki emennâ iman ettik diye müminleri kandırdılar velaysa bi mu'minin halbuki Gönülden iman etmiş değillerdi. ''Ve derke kavlu azze ve celle... İnan, münafıkîne yukâdiûnallâh...'' ''Ve huve kâtiûhum...'' Münafıklar Allah'ı aldatıyorlar ama aslında Allah onları aldatıyor. Bakın burada yine müşakele sanatı vardır. Cinasa evet benzetebiliriz. Ama... Tam cinas değil yani. Müşakelede aynı kelimeyi kullanıyorsun... Aslında Allah için e, layık olmayan, kullanılması çok hoş olmayan bir ifade. Fakat daha önceden aynı kelime geçtiği için o kelime kullanılıyor. اَيْدَانَ aras ح۪ينَ يُقَالُوا لَهُمْ Onlara sırat üzerinde şöyle denildiğinde irci'u vera'ekum feltemisi nur'a nur mu arıyorsunuz? ışık mı arıyorsunuz? Arkanıza bakın. Denildiğinde. fi kulûbihim maradun Onların kalplerinde maraz vardır. Yani eşekku billâhi Allah'a şüphe vardır. Ve bi Muhammedin nazîruha fi sureti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Em hasibellezine maradun. Onların kalplerinde hem Allah hem de Hazreti Muhammed Aleyhissalatu karşı şek şüphe vardır. Bu ayetin bir benzeri Muhammed suresindedir. Em hasibellezine fi kulubihim maradun. Kalplerinde hastalık olanlar ifadesinde yine münafıklardan bahsedilmiştir diyor. Burada maraz zan maksat nedir? Yani eş-şek şekke yani şüphe hastalığı. Feza dehumullah maradan Allah onların hastalığını artırdı. Yani şekken fi kulubihim kalplerindeki şekki, şüpheyi ve lehum azabun elimun onlar için elin bir azap vardır. Yani vici yani viciun fil ahireti bima kanu yakzibun. Yalanlamaları karşılığında ahirette onlar için çok secihi çok ıı, elemli bir azap vardır li kavlihim amanna billahi wa bil yawmil akhir. Ve zalik en Abdullah ibn Ubayy el munafiqu. Bu münafık olan Abdullah ibn Ubayy, kale ashabihi, kendi avanesini adamlarına demişti ki ulzuru ilayya. Bana bakın, bana dikkat edin ve ilama asna'u ve yaptığım şeye bakın. Bir şov yapıyor tabiri caizse. Şimdi bakın diyor ne yapacağım? O sahabileri madara edeceğim diyor. Beni takip edin diyor. Fe ta'alemu Benden öğrenirsiniz yani şu Müslümanlarla nasıl mücadele edilir? Benden öğrenin diyor. Vanzuru ve vanzuru daf'i fi haula'il ve onlara karşı benim nasıl böyle tartıştığımı, kendimi ve inancımı düşüncemi savunduğumu görürsünüz. Keyfe adfa'uhum an nafsi ve onları hem kendimden hem de sizden nasıl savıyorum bir bakın görün diyor Fakale ashabu ashabuhu ente seyyiduna ve muallimuna onun avenesi diyorlar ki sen bizim efendimizsin muallimimizsin ve leulâ ente lem nâstatı enneştemiyamaha ma'ha ula'i eğer sen olmasaydı biz onlarla bir araya gelemezdik Fakale abdullah ibni ubeyinli Abi bekirin es-siddiqi hazreti bu e diyor ki ve akhadebiye diye elinden tutuyor bu münafıklar reisi Merhaba bi seyyidi beni temimin Benitemim İbn-i Murrata Thâniyethneyni Thâniyethneyni ve sahibihi fil gâri Kur'an-ı Kerim'de Hz. Ebu Bekir için ikinin ikincisi diye geçiyor ya Ey ikinin ikincisi Ey Benitemim'in efendisi Ey e, Hazreti Peygamber'in mağara arkadaşı diyor Ve safiyihi min ümmetihi ümmetinin en temiz en seçkini Elbâzi li nefsihi ve mâlihi e, canını ve malını Allah yolunda sarf eden kişi diye güya pohpohluyor tabir tabirca Hazreti Ebu Bekir'i khaz bi yedi Umar <gülüyor> bin Hattab fakaale Hazreti Ömer'in elinden tutuyor diyor ki merhaba be Seyyidi Beni Adi İbn Ka'bin. Ey Adi bin Ka'b kabilesinin efendisi diyor. Vallahi Hazreti Bekir'in elinden tutup onları söylerdi. Hazreti Ömer'in elinden tutup bunları söyleyebilir mi? Orada benim şüphelerim var el-qavi fi emri llahi ve malihi Allah'ın emrini yerine getirme konusunda son derece dirayetli canını ve malını Allah yolunda sarf eden kişi diye güya Hazreti Ömer'i yine gaza getirmeye çalışıyor. Duyuyor musunuz beni? Dondu diyor bazı arkadaşlar. Görüntüyü o zaman kapatayım kamerayı. Kamerasız devam edelim. Tamam. Kamerasız devam ediyorum. Eee. Ali İbni Ebi Talib'in sonra da Ali bin Ebi Talib'in elinden tutuyor. Fakare diyor ki: "Merhaba be Seyyidi Beni Haşimin, ey Haşimilerin e efendisi merhaba." Gayr-ı racul-i vahidin ihtessahullah bin-nubuvvati lima alima min ve yaqinihi. Niyeti ve sıd, niyetinin halisliği ve e, imanının imanındaki Sadakatı anlaşıldığında, anlaşıldığı için Allah'ın kendisini ee, böyle nübüvvete yakın hasletlerle donattığı büyük kişi ulu kişi falan diye Hazreti Ali'ye de gaz vermeye çalışıyor Fekale Umar İbnül Khattabi Radıyallahu Anhu Veyhake Yabne Ubey İttakillah Yazıklar olsun sana ey İbnül Bey Allah'tan korkuyor Vela Tunafik ve Aslih Münafıklık yapma aklını başına topla kendini ıslah edecek düzen ver diyor ve la fesat çıkarma fe innel münafika şerru halikatillah zira münafık Allah'ın en şerli mahlukudur ve ahbethuhum khabesan ve en pisidir en iğrencidir ve ektheruhum ve en aldatıcı olanıdır. fekara abdullah ibni übeyyib minselul ya umaru mehlen ağır ol ey Ömer ağır ol diyor. Sovallahi laqad amantuke imanukum ben de sizin imanınız gibi iman ettim. Ve şahituke şehadetikum sizin gibi ben de kelime-i şehadet getirdim. Safteraku ala zalike ve bunun üzerine ayrıldılar bu şekilde diyor. Fan taraka Ebu ve Ömer ve Ali rahmetullah aleyhim ila Resulullah sallallahu aleyhi ve Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gidiyor bu üç güzide sahabi ve akhberuhu billedi kalehu Abdullah. Bu Abdullah İbn Übeyyin söylediklerini haber veriyorlar efendimize. Fezenallahu Allahu ve celle ala nebiyhi. Seidul lavme nas ve yuqul a'mna ve bil yevmil ve Ve ard. Bunun üzerine bu ayet-i kerime oldu diyor. Sebebin bilgisi vermiş oldu burada. Ve iza qila lehum la Onlara yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın denildiğinde, fesat çıkarmayın denildiğinde, yani la taamarufil ardıbilmaga si. Burada fesat ne demekmiş arkadaşlar? Fesadı neyle yorumluyor? Günahlarla. Yani yeryüzünde günah işlemeyin. Çünkü yeryüzünde işlenen her bir günah, dünyanın manevi dengesini bozan e, adeta bir lekedir, kirdir. Bunu yapmayın denildiğinde derler ki kal biz istah edeceğiz. Biz bir imar ediyoruz, iyilik yapıyoruz. biz kötü şeyler yapmıyoruz derler. Yani mutiine. Yani biz Allah'a itaat eden insanlarız derler. Yakulullah subhanahu ala inne hayır hayır. Onlar ela tenbih edatıdır eski Osmanlıca kitaplarda tefsirlerde Agâhu mütenebbih olun diye tercümeydi. Agâhu mütenebbih olun Hasan Basri Çantay'da mealinde Bakara suresine ilk girişlerde belki de bu ayette de olabilir diyor ki Ela'nın tam Türkçe karşılığı şiddir yani şiddinne gibisinden dikkat çeken bir ifade edatü tenbih denir buna Arapçada innehum hun Asıl onlar ifsad edicilerdir, günah işleyenlerdir, yeryüzünün manevi dengesini bozanlardır. Yani el yine isyan eden onlardır. Velakin la şuurun, halbuki işin şuurunda değiller. Neyin şuurunu? Bi ennehum müfsidun. Müfsid olduklarının şuurunda değiller, bunun bilincinde değiller. Biraz siz okuyalım ki bitirelim. Ve izakil elo kema insanlar gibi iman edin denildiğinde nezaret fi müzdrib ibn ve ابي لبابه ve muaz ve bunlar yahudiler diyorlar ki نبيün, Muhammed peygamber olduğunu tasdik etin. bunlar tasdik ettiği gibi Abdullah İbni Selam da yine Yahudilerdendi. Ehli kitaptan da daha önceden ve e, Müslüman oldu. Fakaletil Yehudu Yahudiler dediler ki bunun üzerine El Yehud arkadaşlar müennes bir kelime mi? neden fakalet müennes geldi Fakalel Yahudu demedi. Fakaletil Yahudu dedi Evet güzel topluluk olduğu için bütün cemii isimleri eee müennes kabul edilir. E, şair demiş ki inne kavm yetecmeu ve fi katli tetahaddasu la ubali bi cem'ihim kullu cem Kavmim toplanmış benim e, öldürülmem gerektiğine karar vermişler. Ben onların hiçbirisini onların alayını takmıyorum. Çünkü her cemii müennestir. Onlar topluluktur. Her Cemi müennestir. Dolayısıyla onları takmıyorum diyor. Böyle bir kural vardır Arapçada. Yani başına bir cemaat takdiri yapılır. Fakalet cemaatul yehudi gibi. O Başındaki cemaat mukadder bir cemaat kelimesinden dolayı müennes addedilir. Kalu dedilerken ki نمينو. yani nusaddiku biz iman mı edeceğiz, tasdik edeceğiz? Kema amene süfaha, şu beyinsizler, şu çapulcuların iman ettiği gibi. Yani el cuhale, şu cahil cuhela, Abdullah abdallah hibinne selamin ve ashabahu. Abdullah ibn Selam ve onun arkadaşlarını kastediyorlar diye. Allah Azze ve Celle, radden aleyhim. Allah Teala onların bu sözlerini reddederek bu görüşlerini diyor ki, Ela innehumu Hayır, aslına bakılırsa bir asıl beyinsizler onlardır. Ve lakin layalı ama işin hakikatini bilmiyorlar. Nedir bilmedikleri bir ennehumus sufahu. Asıl sefilerin kendileri olduklarını bilmiyorlar. Asıl sefilerin kendileri olduğunu bilmiyorlar. Manasını nereden çıkarttım? Duyuyor musunuz beni? Asıl sefihler onlardır manasını nereden çıkarttım? Ennehum es-sufahâ'u Oradan asıl sefihler onlar, onlar sefihlerin ta kendisi dedim bunu nereden çıkardım? yok ennenin, ennenin ismi hum e sıfahı da haberi humdan çıkmaz nasıl yani humus sıfaha hayır innehumden de çıkmaz Ela nerede? Ela var. Eliflam. Evet güzel. Eğer haberin başında eliflam gelirse arkadaşlar bu hasır ifade eder. Tamam mı? Hasır. Hasır ya da kasır dediler bazen. Yani o sıfat sadece ona ait gibi. Mesela şöyle söyleyeyim birisini tanıtıyorsun mesela diyorsun huve muallimun o öğretmendir ama huvel muallimu dersen yani öğretmen var ya yani öğretmen dediğin adam işte odur huvel muallim yani öğretmenlik özelliklerine vasıflarına sahip olan hakiki öğretmen odur Evet o rahman Rahim gibi huve Seni öyle Alim gibi tamam sınma ahbar anhum, faka son Allah Teala onlardan haber verdi buyurdu ki subhan o idakullleine au iman edenlerle karşılaşınca. yani saddaku min ashab nebiyi Hz Peygamberin sahlerinden sadık olan müminlerle e, saddeku tasdik eden müminlerle karşılaşınca bakın imanı hep tasdik ile şey yaptı burada bir nükte var aslında üzerinde durulmaya değer şimdi e, ilk dönemlerdeki itikadi tartışmaların başlangıcı amel imandan bir cüz mü değil mi ya da mürtekibi kebire cennette mi cehennemde mi bu tartışmalardır dolayısıyla amelin imanın bir cüzü olup olmaması meselesi önemli bir mesele bugün dahi önemlidir mesela IŞİD'çilere göre o zihniyetteki insanlara göre amel imandan bir cüzdür e, namaz kılmayan e, kasten bir vakit namazı terk eden kafirdir mesela Abdullah e, affedersiniz Ahmet Bilhammel'de o kanaatledir yani e, müminle kafir arasındaki fark namazdır hadisine dayanarak bir vakit namazı kasten terk eden kişi kafirdir diyor Ahmet bin Hanbel de. o dönemlerde böyle birazcık ibadetlerinde zayıflık gördüğü insanları hemen kafirlikle itham etmişler yani bugünkü IŞİD gibi birçok gruplar ortaya çıkmış işte harici zihniyeti vesaire. o dönemde bakın aynı kaygı şeyde de var İmam-ı Azam'da da var İmam-ı Azam da ısrarla amelin imandan bir cüz olmadığını söylüyor ve imanın artıp eksilmediğini söylüyor mesela İmam-ı Azam. La yezidu ve la diyor. İman artmaz. Halbuki Kur'an'da pek çok sarih ayet var yani. Fe emmen lezine amenu fe imanen. Kur'an ayetleri müminlerin imanını artırır diyor. O dönemlerde bu işit gibi harici zihniyetle sahip insanlar birazcık böyle amellerde kusur kusurlarını gördükleri müminleri tekfir edip akabinde de e, kanını malını helal saydıklarından dolayı kanaatimce İmam-ı Azam e, ve Mukatil bin Süleyman'ı da öyle görebiliriz. Bunlar da hayır. Yani öyle birkaç, namaz, birkaç vakit namaz kılmamakla insan kafir olmaz. İçki içmekle insan kafir olmaz. İman ayrı bir şey, günahkar olmak ayrı bir şey diye onun mücadelesini vermişler. Burada da dikkatimi çekti hep tasdik tasdik tasdik ifadesini kullanmış Halulehum <gülüyor> amen iman ettik dediler yani sadda naabi Muhammed'in ve şeyalhim <gülüyor> şeytanlar ile baş başa kalınca yani şeytanlanmakat kim Ru <gülüyor> el Yehudi Yahudiler ve ister kimmiş onlar <gülüyor> Kabe bin ne el eşrafi ashabhu Kabbine şreef ve arkadaşları. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerdeki şeytan kelimesini dikkatli bir şekilde anlamak lazım. Pek çok yerde orada şeytandan bahsedilen kötülüktür. Mesela peygamberimiz buyuruyor ki yatmadan önce kapkacağınızı ağzını kapatın yoksa şeytan girer. Yani hatta bazı rivayetlerde fare girer falan da diyor içine pis böcekler girebilir hayvanlar girebilir haşerat girebilir toz toprak girebilir e, yatmadan önce e, kap ağzını kapatın ya da mesela diyor ki tırnaklarınızı fazla büyütmeyin çünkü şeytanlar tırnak uçlarında yaşar e, bugün biliyoruz ki insan vücudundaki en mikroplu bölge tırnaklar tırnak uçları özellikle e, yani orada o kiri ifade etmek üzere Allah-u Alem kullanır mesela Diyor ki başka hadislerde namazlarda saflarınızı sık tutun eğer saflarda boşluk olursa araya şeytan girer. Yani ne demek bu saflardaki boşluğa şeytanın girmesi ne demek? Yani aranıza ayrılık girmesin e, sanki birbirinizden uzaklaşıyormuş gibi bir hava olmasın. Bilakis omuz omuza vermiş böyle savaşa giden birbirine kenetlenmiş bir ordu gibi Allah'ın huzurunda yatın kalkın namazınızı kılın. Yoksa şeytanın saf aralarında ne işi var? Eğer geliyorsa gelsin yani o da bizimle beraber kılsın daha da iyi olur. Ama oradaki mana acizane kanaatimce böyle fiziki bir varlık olarak şeytan değil de daha manevi bir şey anlatılıyor gibi orada. Bakınız burada da şeyatin, şeytanlarına dönünce yani şeytan ruhlu, kötü ruhlu insanlara dönünce manasındadır. قالوا onlara derler ki inna ma'akum ala yani siz, biz sizin dininiz üzereyiz sizinle beraberiz inna ma nahnu biz Müslümanlarla dalga geçiyoruz derler. Yani kendi bir takım özel komiteleriyle, kulüpleriyle, localarıyla baş başa kaldıklarında bunları söylerler diyorlar. Deniliyor. Bi Muhammedin asabi fakal Allahu subhanahu Allah Teala şöyle buyurdu. Allahu yestehzi'u Bakın burada yine müşakkele var. Müşareke değil demeyin arkadaşlar. Müşahkèle şekil kelimesinden geliyor. Müşahkèle. Allahu Tezzehzuğu. Allah onlarla dalga geçiyor. Allah'ın dalga geçmesi ne manaya gelecek? O istihza kelimesiyle e, aynı kelime kullanılmak üzere burada Allahu Tezzehzuğu bihim ifadesi kullanılmış. Bil Ahireti, Ahirette de Allah onlarla alay edecek. Hadi bakalım dünyada siz alay ediyordunuz müminlerle diye. Eğer örerse aralarında müminlere bir suru, له بابٌ kapısı olan bir sur müminlerle e, müminler olmayan mümin olmayanlar arasına kurulduğunda, konulduğunda bu durumda olacaklar alâ sıratı sırat üzerinde fe yekûne fi zulmeti karanlıkta kalacaklar hatta yukârü lehum hatta onlara denilecek ki irci'û ilaykum hadi bakalım arkanıza dönün fe temsi'u nûra e, nuru ateş ıı, ışığı orada arayın bakalım. Feza minel istizae bihim. Bu da yine onlarla alay etmek olacak. Şu makare subhanahu wa taala ve Yani eee el cuhhum fi duhyanihim ya mahun. Onları eee tuyanlarında böyle e, sefil bir şekilde e, beyhude manasız bir şekilde ame o manaya gelir. bırakır ve onlar iyice azlıkça azarlar, taşlıkta taşarlar. Eee tu yanları gittikçe de artar. Yani fi'l dalaletihim yetereddedun. Yani onlar dalaletlerinde daha da ilerler ilerlerler. Sümme atehum Son Allah Teala onların sıfatlarını şöyle na'atuhum vasafuhum demek yani onların şu özelliğini bildirdi fakale dedi ki Sübhanahu Ulaikellezineşterevud dalalete bilhuda Onlar hidayeti verip dalaleti satın alanlardır Bakın burada da yine bir mecaz var satın almak Değişmek yani hidayeti bırakıp dalaleti aldılar Ve derge ennel yehude Yehudiler vecedu naate Muhammedin ennebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sıfatlarını buldular Nerede? Tevrat'ta kable en Yüba gönderilmeden önce peygamber olarak bihi, ve o tebrat gönderilecek son peygamberin sıfatlarına inanmışlardı. Vazannu min Fakat onun Hz. İshak'ın soyundan yani sayd oğullarından geleceğine inanmışlardı. Aleyhisselam. Semma ba'sa mu'isa ve sellem min el-arabi min waladi İsmail. E. Halbuki İsrail oğullarından değil de Hz İsmail'in soyundan Araplardan gelince Hazreti Muhammed Aleyhisselam keferu bihi haseden, hasetlerinden, kıskançlıklarından dolayı onu inkar ettiler. Beşikler bu bil huda dalaleti hidayet karşılığında satın aldılar. Yekulu, allah Teala şöyle diyor, ba'u el hidayeti sattılar. Ellezi kanu fihi minel imani, ki daha önceden o imanları vardı. Yani ellerinde olan bir şeyi verdiler. Olmayan bir şey aldılar. Yani daha önceden iman vardı. Nasıl iman vardı? Tevrat'ta inanıyorlardı son peygambere. Ellerinde vardı, gönüllerinde o vardı. Sonradan onu gönüllerindekini attılar. Yerine başka bir şey koydular. Yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. en yub'athe bit talaletilleti dekhalu fiha ba'de bu ife min tekzibihim bi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve selleme. Demin dediğimiz gibi yani Peygamberimiz aleyhisselamın nübüvvetinden önce o peygamberin, son peygamberin özelliklerine inanıyorlardı. Yani peygamberimiz gelince onu tekzip ettiler, yalanladılar. Fe bi'set ticaretu, bu ne kötü bir ticarettir. Fe dâlike kavluhu subhanehu fe mâ ticaretu ve mâ kânu muhtedîn. İşte bundan dolayı da onlar bu ticaretlerine kazançta çıkmamışlardır. Ve onlar asla doğru yolda değillerdir. Min dalaleti. Onlar dalalet üzeredirler. Evet. Burada metin bitmiş oldu. Metnin sonlarına doğru yorulduğunuzu e, hissedebiliyorum. Çünkü ben de yoruldum. E, böylece dersimizi yapmış olduk. İnşallah önümüzdeki hafta e, bilgisayarlarda sorun olmadan gireriz. E, yalnız şöyle söyleyeyim. Salı günü hakikaten sabah 8 buçuktan akşam 11'e bu saate kadar dersteyim arkadaşlar. Hiç boşluğum olmadan e, salı günü çok yoğunum. E, yani ileride belki bu dersi başka bir e, şeyle değiştirip Başka bir güne alabiliriz de. Çünkü çok yorgun oluyorum hakikaten. Bir de fakülteden çıkıp ee, eve falan gelmek zorunda kalıyorum ee, Belki cuma gününü alabiliriz Onu söyleyelim Pazartesi benim yine akşam dersim var Zannedersem bir tek cuma günü dersiniz Boş cuma akşamı Belki cuma akşamını alabiliriz Evet e, Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum Demin bir arkadaşımız yazmış Geçen seneki ders notlarıyla aynı mı ee, sanmıyorum değiştirecekti çünkü Hidayet Hoca yani müfessiller aynı ama e, metinler farklı olması lazım ders notları sistemdekiyle aynı mı? herhalde aynı olması lazım yani çok fazla benim o konuda malumatım yok arkadaşlar yani imtihanla nelerden sorumlu olacaksınız ya da teknik konularda bize verilen metin, işte size az önce verilen metin neyse o. Ee, sadece o bize verilen metni okuyoruz, dersi işliyoruz ama size başka onun dışında neler veriyorlar bilmiyorum. Notlar aynı, ayetler değişmiş. Evet, Murat Bey'in yazısını gördüğünüz mesajını peki arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum önümüzdeki hafta buluşmak üzere inşallah Allah'a emanet olun selamünaleyküm aleyküm